Yani neyin neyin aslı ise onu görmek suretiyle Allah Celle Celalü e gidiyorsun ve sonunda sende bulunan bütün letaifin asıl kaynağının efendim Cenab-ı Celle Celalü olduğunu görecek olduğumuz noktaya kadar. Noktaya kadar. Noktaya kadar. Noktaya kadar bu bir devam eder. Meselâ, yekunu u urucu evvelen ilel-mâyim. İnsanın diyelim tarikatta, maneviyatta yükselişi önce su latifesinden başlar. ثُمَّ اِلَا الْهَوَا' sonra hava latifesine. ثُمَّ اِلَا nar, sonra tekih ateş latifesine. ثُمَّ اِلَا اُسُلِ اللَّهْ sonra bunların asıllarına. ثُمَّ اِلَا الْاِسْمِ الْجُسْئِي لَزِي وَرَبُّهُ Sonra da insana, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hangi peki isimle terbiye etmiş ediyorsa o isme doğru insan yükselişe geçer. İşte yani maddi tayin oluyor. Sünne ile sonra bak. Şu parmakları görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Ha bu birinci parmak sen ol, bu ben olayım, bu ol, bu vesaire ne kadar insan varsa Müslüman her birisi bir parmak gibi düşün. İnsan diyelim şöyle geldiği zaman Cenab-ı Celal e o insanı hangi parmakla, hangi diyelim maneviyat borusuyla terbiye ediyorsa insan önce beslenmiş olduğu kaynak ile müşerref olacaktır Sultan. Sonra bütün bu parmaklar nereye bağlı? Geliyor geliyor, şu bileğe bağlı, şu bileğe bağlı. Burası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebde-i ta Tamam mı? Bütün Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nebde-i ta'yir. Yani Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ı besleyen Allah'ın ismi neyse diyelim nedir mesela cenab bakın Hakk'ın şey iş çekmiyor eyvallah o bu işin küllisi oluyor bütün parmaklar peki şu bileye bağlıdır değil mi eyvallah sen şu parmak seni besleyen diye mesela hak olsun manevi kablo olsun buraya geliyorsun ve nereden beslediğini görüyorsun tamam bir sultan tamam ve sonra devam ediyor senin bu seyrisinin geliyorsun nereye geliyorsun muhammed mustafa salavat seni beslemiş oldu kaynağı görüyorsun. Bu şekilde bir efendim sevgi sefer var Cenab-ı Hakk ile celer ederken insan önce insan önce sur. Lafifesi. Peki. Sonra hava lafifesi. Sonra peki ateş lafifesi. Sonra diğer asıllar ve sonra kendine ita taayyülü. Taayyülü saniye. sani Ayağın ı sabite. Sonra o cüz'inin peki bu parçaların birleştiği efendim ana nokta merkeze geliyorsun. Ne oluyor biliyor musun? orada geldiği zaman. Aa, demek ki gerçekten buymuşum. He. Demek ki ben bu kaynak desenmişim beni bende demen ben bende de gülem bir ben vardır bende benden içirim Süleyman kuş dilim bilir dediler, Süleyman var Süleyman'dan içer o diyen, Yunus amre kudcesi buralara bakıyor, buralara, buralara, şurada oturan nedir pek etveki? bu küfedir bu, adres belli olsun diye Cenab-ı Hak bu et veki giydirdi, yoksa sen var ya sen bu değilsin sen, sen bu değilsin, bu kaputtur bu. Arabanın kaportası ama arabayı araba yapan motor ve ön takımdır, değil mi? Kaputu yani başka bir kaputtu olsa gene gider bu icabında. Ama iş asıl yani arabayı araba yapan o motorun markasıdır. Neyse, komisyon yani neticede sümme ila maşa'Allah-u Teala ve ve neticede o insan Cenab-ı Hak Celle'ye böyle gider. Bak su, ateş, hava, latifeleri, diğerleri hepsi böyle asıllarını arıyorsun kainatta. Yani kalp hariç su, hava, toprak, ateş ondan sonra ee, ruh sirha fi ahva, nefsi, natika, neyse asılları, asılları, asılları, asılları, asılları, asılları, asılları orijinali, orijinali, orijinali orijinali orijinali orijinali böyle Allah Celle Celalüye kadar giden bir trafik var diyor. Amma bi sultan di khilafil kalbi. İnsan böyle değil. İnsan böyle değil. İnsan kalbi böyle değil. İnsan kalbi böyle değil. Taymin lahu laysa lahu asgun ya urji le yurad Kalbin aslı yok Yemen'den. Bak suyun mesela diyelim sende su var eyvallah. Kainatta da su var. Sonra peki oradan ötesi de var. oradan ötesi de var. Mevla gibinceye kadar orijinali orijinali orijinali orijinali orijinali soğanın katları gibi. lahananın yaprakları gibi. Biris evrinden sonra biz ama insan kalbi yok. O tok, e, tek katro. O direk Cenab-ı Celle'ye Celle doğruyum Rabbani. Yani tercihli yollar var ya o da diyelim işte, e, özel yollar var ya onun durumu öbür yollara oranla neyse insan kalbinin Mevla'ya giden yolun özelliği de aynı istisnai duruma tabidir. اِخِلَابِ قَيْفَ اِلَيْسَلَّهُ اَصْلُ يُحَاجُ اِلَيْهِ Kalbin, peki, Allah-u Teala'ya yükselişinde bir asl yoktur. بَلْ يَكُنْ عُرُوْجُ مِنْ اَوْوَلَ اِلَزَّاتٍ Ne oluyor? Kalpten hareketle. Eğer Cenab-ı Hak Celle Celale'ye uğruc direkt Allah Celle Celale'ye gidiyorsun. Önce birinci istasyon, sonra ikinci istasyon, sonra üçüncü istasyon, böyle istasyon, istasyon, istasyon, istasyon, oraya, oraya, yok. Kalpte böyle bir şey yok. Kalp, direkt direktli Cenab-ı Celle Celaline bağlı. Onda aktarma, rotar, bilmem ne vesaire söz konusu değil. O ihya ediliyor, tamam Mevla'ya giden yol o biçim asfalt gibi oluyor. Peki o yıkıldı, asfalt darmadan oldu bir insan günahkar gördüğü zaman ona karşı gurur yapmasın diye eyvallah bir günahkar gördüğüm zaman ona karşı dedi gurur yapmayalım diyor büyükler neden neden burası da çok efendim yani ee, cayi dikkatli eskilerin tabiriyle ve dikkat verilmesi gereken bir yerdir günahkarı gördüğünüz zaman ona karşı gurura yeltenmeyin diyor olakin olakin olakin Allah katında onun makamı sizden daha üstün olabilir diyor. Olursa o sizi ahirete şefaat edecek diyor. Ama insan peki acımaz da, günahkara merhamet etmez de, gurur yapar, kibir yapar ise ise ise neticede kendisine şefaatçi olacak olan bir insandan mahrum kalıyor. Bu ya düşün bu nedir? Bu işte, sıradan bir insan. Ya bu anan olursa, ya baban olursa, Muhammed İbn-i Munkedir Kudüs-i ı i, Sir, -i söylüyor Tembih-i Muhtarrin'de. Sabaha kadar nafile namaz kılardı bu zat, ama anasının ayakları sızlardı. Anası ona ne zaman dese ki, oğlum gel ayaklarımı ovala, ovuştur dese namazı keser, ondan sonra anasının ayaklarını ovuştururdu. Ve derdi ki, Derdi ki Cenab-ı Celle Celal'e giden yolda hizmet nafile namazdan çok daha üstündür buyuruyor. Sabaha kadar namaz kılmak var, anasını ayağını ovuşturmak var. El Ananın ayağının ovuşturması lazımdır diyor. Demin ne söyledi? De Ahrar, bu yolda hizmet, nafile ibadetten çok daha üstündür. İmamı Rabbani Kudüsü Rabbi mektubunda buyuruyor ki normal gündelik tarikat dersini yaptıktan sonra, tarikat dersini yaptıktan sonra gönlüm çok istiyor. Daha fazla Allah'a zikredeyim, daha fazla laillerle söyleyeyim. Anla, ve lakin, anla, ve lakin, anla, ve lakin. İman ve İslam'ın öksüz ve yetim kaldığı bir zamanda sokağa çıkıp da kaybolmaya yüz tutmuş olan bir elbisünnet vel cemaat kaidesini, kuralını, prensibini anlatmak bana mevlevî zikretmekten çok daha üstün geliyor diyor. Şimdi aldım tarikat dersimi tamam, bitti o kadar. Sarım da var, cübbem de var. E ilim okumak yok, anlatmak yok. Şu dur budur vesaire vesaire. Ebu Aybel Ensar burada ne arıyor peki? Rasulü'l-Eklem'in yanında durabilirdi ama 90 yaşında at sırtında buraya geldi. Hacı Yusuf, Hemedani, Koytlice Sirdoğ'un müridi ve Sultan Alparslan'ın Şeyhi Ahmet Yesevi'nin 110.000 müridi, 110 müridi vardı. Bunların 99.000'i peki kutuplarda, orada, burada, uzak yaderlerde ee, helak oldular. İslam için emr marba gittiklerinde, kutuplara, eski moğollara İslam'a tepe ulaştıran ah Ahmediye seviyor Kudüs'e Ki insanlar donuyordu oralarda. Donunca hemen ölmeden önce kardeşine diyordu ki, kardeşim ölürsen benim cesedimi çuvala koy dallara asın derdi. Bahar gelir güneş işte artık yani ısıtmaya başladı kokmayalım diye hemen çuvallarla bir cesetlerimizi Yesi kasabasına, üstadımızın mezun olduğu yere efendim, ee, gönderin. Götürün bizi oraya definlerlerdi. 11 bin müridin 99 bini cephelerde gitti. 11 bini ancak yanında definilmişti. Şurada yatan sarı saldıkan var. Rumeli kabağında köşede. İşte o Ahmet Yesevi'nin mürididir. 800 tane insanla 3 kıtayı fethet etmiştir. daha Oralardan Yesi'den, ortasından. Kalktı. Rusya üzerinden Batı Roma'ya, İtalya'nın başkanı Roma'ya kadar gitti, oradan döndü geldi. Ve, ama giderken e, Ahmet Yesevi Kudüs'e oğlum Sarı Saltukhan Cenab-ı Hak iklimde sana at oynatmayı nasip eylesin duası yola çıktı. Hizmet nafile ibadetten çok daha üstündür. Yani işte efendinin yıllardan beri bize tavsiyesi okuyun okuyun ve de artı hocalar derin okuyacak diyordu. Değil mi peki? E şimdi burada efendim şu, şu kapıda hizmet insanlar arasında efendim bir tasdik başladı. Kulağımıza geliyor bunlar. Bunlar var ya bunlar. Cenab-ı Hak eğer bize bir rahmet gönderecekse bak gayrı kulluğa dokunuyor bu laflar. O zat mı daha üstün bu zat mı daha üstün? Aman Allah'ım bu niçin? Bu ne çirkin bu? Bu ne çirkin işleri bu? Bu, ne çirkiniştir bu insanlar hakkında karar verme yetkisini sana kim verdi? Kimler? Kimlerdi? Beyazd-i Beslam buyuruyor ki, Mevla'nın öyle gizli dostları vardır ki diyor, onları dünyada tanımak mümkün olmadığı gibi, ya, yarın onlar Cenab-ı Hakk'ın cennette azamet çadırlarının içerisinde olacak o insanlar diyor. Dünyada onları tanımak mümkün olmadığı gibi, ahirette de onların tanıması mümkün olmayacak diyor beyazd Bunları duymadın mı sen? He? Duymadın mı? Duymadın mı? Sana o görev mi verildi? Onun makamı, işini sen tayin et. Onun makamını sen tayin et vesaire. Allah. Im. Yani bu bir takdis nimet kabilinden söyleniyor burada. Yani bir olsun ondan sonra kulveyi manevi olsun diye. Aksaray'da iki tane arkadaş. Bir tanesi şey diyor ki gel gidelim diyor İsmaila camisine Mahmut efendiyi ziyaret edelim. Öbürü diyor ki e, ya bırak şimdi o işleri ya işte şu durputur vesaire. İleri geri laflar, klasik laflar. Ya bırak şimdi adamın hakkında böyle konuşmayı. Gidelim bakalım bir görelim yap ondan sonra karar verirsin diyor biri. E hadi pe gidelim diyor. Geldi buraya. O zaman efendi imamdı. Burada namaz kılıyordu. İkinden sonra oturuyordu, o gün oturmadı, kalktı, şu oradan gitmişti malum yol açıldı, o iki tanesi de yan yana duruyor böyle. Efendi, orada nereden geçerken durdu, o muhteriz olan yani hazımsız olan e, adamlar karşısına baktı, bir kelime söyledi o kadar, fazla değil, sen kim oluyorsun dedi ve devam etti. Adamın işte biletini böyle keserler, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Konuştuklarımızın, konuştuklarımızın nereye vurduğunu, ne yaptığını lütfen iyi tartalım. Allah insana verdiği aklı başka birisine vermedi, başka bir mahluka vermedi. Bunun hesabı sorulacaktır. Ramazan'ın Buti sellem Allah, şimdiki Suriye'nin e, diğer İşleri Başkanı ''Kubral yakıniyyatil kevniyyat'' kitabında diyor ki allah Teala niçin kafire, allah Teala niçin ateist dediğin size bu kadar elin ve ebedi bir azap vereceğin hemde. Çünkü, çünkü, çünkü Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet aklı, aklı gereği gibi kullanmadığından dolayı. بَلْيَكُونُ الْعُرَوشْ مِنَا اَوْوَلًا اِلَزَّىٰ Bilakist'teki ne oluyor? Kalpten Mevla'ya direkt efendim gidiş vardır diyor. Önce kalbin birinci aslı, sonra ikinci aslı, sonra üçüncü aslı öyle yok diyor. وَاِنَّوْ بَابِ غَيْبِ الْهُوْوِيَّةِ kalb var ya, Cenab-ı Hakk'ın dedi ki, Allah'ın manevi dergahının kapısıdır. Yani Cenab-ı Celle Celalem bulunmuş olduğu yeri, yerdenir ibare darlından işte başka türlü dönmiyor makamu kapılı bir yer düşün o o oğun kapısı kalptir. Lakin albusula min tarik el kalbi vahye bir gari de zarget tafsil anjar kalp yoluyla böyle direkt cenan bak celle celer ulaşma var ya kolay olur ne zaman biliyor musun diyor sultan ha bu ruh seyir kafi ahlvan esinatika su hava toprak ateş bunlar var ya bunlar eğer bunlar eğer becerilirse bunlarda seyri o -E -E olursa o zaman kalp yolundan gitmek çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat oluyor. Yani merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım gelir diyor. Hatta İmam Erılbani bir yerde buyuruyor ki cezbeli bir insan var hararetten aşk ilahiden yanıyor. Allah öyle konuşuyor ki yani ilim irifan kışkırıyor böyle. Yani su kaynağı gibi, zemzem kuyusu gibi cezbeli fakat makamı henüz yandan sonra beka bekâbille gelmiş değil. Mevlân'ın şimdi iki tane kul var. Birisi cezbeli, hararetli, ne bileyim aşkı aklı, arzusu, hevesi, cayır cayır yanıyor bu. Bir de var beka bekâbille makamına gelmiştir ama o fena biller makamına gelen basamak basamak basamak basamak basamak basamak çıktı oraya geldi diyor. Öbürü ise cezbeyle bir vurdu yani ne bileyim ben bizim tabirimizde binlerce kilometre aldı. Kim diyor ki bu cezb bir anda patlama yapıp da yükseklere fırlayan insan yükseklere fırlayan insan ne yapabilir peki? İnsanlara irşad edebilir mi? İnsanlara vazife edebilir mi? İnsanlara Mevla'yı anlatabilir mi? Bakın burası da var ya mezalik-i Burası da ayak kayması yüzde yüz muhtemel olan yerlerdendir. Yerlerdendir. Yerlerdendir. Yerlerdendir. Çok çok güzel cezdam var, çok güzel arzu ve iştiyakın var, Allah ağzında müthiş laf ediyor vesaire, ilim fışkırdın gittin bilmem ne vesaire, her taraf omuk oldu, sultan diyor ki tamam, konuşacak bu zat, anlatsın Evlâh'yı, anlatsın Muhammed Mustafa'yı, anlatsın peki imanı ı İslam bir şartla, bir şartla o maneviyat basamaklarını kademe kademe kademe kademe, kademe, kademe çıkan var ya, ha, onun denetiminde olmak şartıyla. Onun kontrolünde olmak şartıyla. Burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir, Aa, benim üstadım ondan sonra işte kırk senede buraya geldi, ben beş senede işi bitirdim vesaire. Öyleyse ben tamam yumruğumu kürsüye vurayım, ahkam keseyim, yok, yo. yo. İmam-ı Rabbani'ye göre insanları nevleye anlatacak insan, anlatacak insan, girişat makamı olan insan şu anda dünyada bir tane ya var ya yok. Hadi diyelim iki tane olsun, haydi diyelim üç tane olsun vesaire Bu iş öyle kolay iş değildir. Onun için mürit kendinde bir febkaletelik gördüğü zaman bunu kendinden bilmesin. Ben yaparım, ben ederim, şurada kitabım var, böyle kilom var, böyle arabam var, böyle adamlarım var, bilmem ne ekibim var, şudur budur vesaire, e işte nüfuzum var, otoriten var, dediğimiz deliktir bilmem ne vesaire, ya. yoo, meşayihten bir tanesi bir müridine dedi ki, dedi ki sendeki bu güzellik dedi nereden kaynaklı? Diyor. O mürit dedi ki ona, efendim dedi, bizim sana olan aşkımızdan dedi, aşkım olmasaydı sen bu kadar kıymet yapmazdın. Biz seni sevdik ya, biz seni sevdik ya, aşkımız yani seni bu kadar büyük yaptı dedi. Bakın burası da Burası da mühimdir. Burası da mühimdir. Bunları iyi muhafaza edin. Bak her gelen gün giden gün aratıyor. Allah göstermesin bir daha bunlar gelmeye de bilir. Gelmeye de bilir. resul Ekrem öyle buyurdu. Her gelen gün giden gün aratacak buyurdu. Dedi ki efendim dedi siz değerli bir mürşitsiniz. Siz büyük adamsınız fakat seni büyük yapan benim aşkım dedi. Ya öyle mi dedi Şeyh Efendi Buyurdu ki Şeyh Efendi, bak evladım dedi, mürid dedi, mürşidinin kucağında, peki kundağındaki bebek gibidir dedi. Anne dedi kundaktaki bebeğini dedi böyle yukarı atar tutar atar tutar. Çocuk zanneder ki benim yukarı atlamam zıplamam der. ben zıplıyorum, ben ediyorum vesaire. Anası elini çektiği zaman dedi, çocuk küp yere vurduğu zaman anlar ki, benim yukarıya yükselmem, çıkmam benden değil, anamdanmış. Şimdi, şimdi sen diyorsun ki peki, ha, bizim büyüklüğümüz şu işte senin de güzelliğin vesaire aşkındandır, sendendir, bizden değil. Peki öyleyse, çektim tasarrufunu dindirip küt oldu yayında aşağı. Böyle inenleri duymadık mı? Hey gidi hey, hey gidi hey, hey gidi hey. İşte insan kendisinde bulunan latifelerin asıllarını var ya, böyle onun aslı, onun aslı, onun aslı bu şekilde bitirdikten sonra ne oluyor? Bu. Neticede kal, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ulaşıyor. Elayura <gülüyor> ennel vel Kalbin var ya insan kalbinin bu kadar toplayıcı birçok şeyi peki kendinde bulundurma özelliği vel <gülüyor> vus'ate insan kalbinde bu kadar bir genişlik var ya hı, genişlik var ya genişlik var ya evet enneme tekkünü badattayyi ve Bütün bu bahsetmiş olduğum tefeye teferruata bakan makamların kalit edilmesi, edilmesinden sonra oluyor. Bir yerde İslamiyet bunun içindir ve bunun için gönderilmiştir desek tamamdır. Ne yani? Ne yani? Allah'a giden yolda bu basamakların peki kat edilmesi nasıl olacaktır? Onun için, onun için burası tahrip ediliyor. allah Teala tahrip etmekten muhafaza eylesin. Sufyan-ı Sevr-i Teala bir milyon hadi i kapasitesi olan bir insandı. Kapısına bir dilenci geldi, kapıyı açtı böyle, dedi ki Aleyküm, dedi Aleykümselam, ey benim günahlarımı benden temizleyin. Arın beni arındırıp da tertemiz yapmak için kapıma gelen kardeşin hoş geldin sefa geldin, merhaba, söyle kardeşin Gönül, gönül, gönül yapmak, Kabe dünya etmeden yeydir, dil mahzun şahat etmek, kul azet etmekten yedir diyor ecdat. خلق عاونا هو الكالب الجامعي البسيط اللحمية بقى قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال شو ki sağ kulakçık, sol kulakçık, sol karıncık, sağ, sağ karıncıktan oluşan kan, efendim pompalayan şu kalp var ya bu değil. Etten oluşan bu kalbi ben konuşmuyorum diyor sultan. Ya bunun temsil etmiş olduğu manevi. İbrahim Hakkı Erdoğrul'un tabiriyle insan bedenine göre ruh neyse insan bedenine göre ruh neyse bizim burada bahsettiğimiz kalp, kırvan kalpte işte bu etten olan kalbe göre öyle kalır buyuruyor. Bayrak var best parçası. Bairan işletmiş olduğu, diyelim Türkiye Cumhuriyeti. Ha, o mana ne oluyor? Kalp oluyor. O bes ne oluyor? Ha bu etten kalp oluyor gibi. Arabanın lastiğini düşün. Arabanın lastiği, abi bu sol taraftaki, diyelim işte etten kalp gibi, tamam? İçindeki havayı da, daha işte kırılan, dökülen, neticede belki yani insanın dinden imanına kalp olarak değerlendirdi. Allahü Teala mahruminden eylemesin. Cenab-ı Celle Celaluhu, the same